Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Levent Üzümcü'ye teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Sunan Emre Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Sözleri Karacaoğlan'a, bestesi ise Musa Eroğlu'na ait olan bir türküyle başlayacağız. <gülüyor> Fakat ondan önce ben Karacaoğlan'la ilgili çok kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Karacaoğlan hayata ve yaşama Yüzü dönük olan bir şair aslında bizim şairlerimizin hemen hemen hepsi öyle ama özellikle Karacaoğlan'da bu çok belirgin bir biçimde ortaya çıkıyor. Hayat ve yaşam kavramlarını da bilerek ayrı kullanıyorum. Hayat anlam insan yaşam biyoloji beşer çizgisiyle ve Karacaoğlan'ın şiirlerinde bu çok açık bir biçimde görülüyor. Örneğin bir şiirinin sonunda şöyle diyordu Karacaoğlan. Karacu olanım nedip ne olayım akan sularından ben de geleyim sakal seni mak yolayım bir kız bana emmi dedi neyleyim demek ki sakalı ağırmış ve bir kız ona emmi dediği için sakalını yolmak istiyor bu derece hayata yaşama bağlı şimdi dinleyeceğimiz Türkünün sözleri ise var git ölüm bir zamanda yine gel dizesini barındırıyor içinde Karacu olan gibi bir şair Rin böyle bir şiir söylemesi çok doğal. Fakat bu şiir benim hem hoşuma gidiyor hem de karacı olan açısından biraz hüzünlendiriyor beni. E, fakat severek dinleyeceğinizi umuyorum. Bir de bu şiirin Hümeyra tarafından bestelenmiş bir versiyonu da var. Aslında eski bir plak kaydıydı o. Son yıllarda Kent Ozanları isimli albüm serisinin birincisinde tekrar albüme aldılar o kaydı. Merak eden dinleyiciler varsa o kaydı da dinleyebilirler. Dinleyeceğimiz türkü Nazlı Öksüz'ün Hasret isimli albümünden. Aslında ben türküleri peş peşe çalmayı pek sevmiyorum. Ee, ama şimdi Nazlı Öksüz'ün albümünden bu iki türküyü peş peşe dinleyeceğiz. Çünkü ikinci türkü de e, Yeni Cami Avlusu'nda ismini taşıyan bir türkü. Ve Rumeli yöresine ait. Fakat künyesiyle ilgili daha ayrıntılı bir ...malumata sahip değilim. Bu iki türkü birbirine çok uyu ardarda arda. ki böyle olduğu için olsa gerek albümde de Ardarda arda koyulmuş ve biz de şimdi programda Ardarda arda dinleyeceğiz ve ben araya girmeyeceğim. İlk olarak var git ölüm ve hemen ardından yeni cami avlusunda. Var get ölüm bir zamanda yine Öksüz'ün Hasret isimli albümünden dinlediğimiz bu türkülerin ardından... ...şimdi sırada Okan Murat Öztürk'ün Bergüzel isimli albümünden dinleyeceğimiz bir Kastamonu türküsü var. Sarı Recep'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3. Bu türkünün makamsal yapısı da enteresan geldi bana. E, muhakkak klasik, klasik Türk müziği makamlarında buna karşılık gelen bir şey vardır... Fakat ben halk müziğinde bunun karşılığı olan bir ayak bilmiyorum. Türküde si bemol, mi bemol, si bemol iki, mi bemol iki, si natürel, mi notaları bir arada kullanılıyor. Bunu sadece aktarmak istedim sizlere. Bir de bu türkü öyküsünü kendi içerisinde taşıyan türkülerden. ilk dinlendiğinde pek sevilemeyebiliyor. Birkaç dinleyişten sonra öyküyü kavrayınca türkü çok anlamlı Olabiliyor Yine de türkünün müziği Gerçekten çok kavrayıcı Umarım severek dinlersiniz Şimdi Okan Murat Öztürk'ün Bergüzar isimli albümünden dinliyoruz Sislikaya Evet şimdi sıradaki Türkiye'ye geçmeden önce ben bir anons yapmak istiyorum Az önce radyomuza ulaşarak bir kan ihtiyacı olduğu belirtildi bize. Bostancı Bayındır Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için BRH pozitif kana ihtiyaç varmış. Ee, kan vermek isteyen dinleyiciler olursa 0532-236-9974 numaralı telefondan ulaşabilirler. Ben programın bitiminde anons edilmesini istemedim. Çünkü uzunca bir zaman var. Belki kan vermek isteyen çıkar diye. Bildiğiniz üzere İstanbul'da son bir hafta on gündür benim gibi sıcağı seven insanlar için bile çok rahatsız edici olabilecek bir hava var. Ve şimdi radyosu başında bu programı dinleyen dinleyicilerden bazıları ya bu sıcak havada bu türküler olur mu diye sıkılmış olabilirler. Hatta frekansı bile değiştirmeyi düşünmüş olabilirler. Eğer henüz frekansı değiştirmemişlerse şunu söyleyeyim ki programın bundan sonraki türküleri biraz daha hareketli olacak. Ve dinleyeceğimiz türkülerden ilki, bu hareketli türkülerden ilki yani... ...Bengi Bağlama Üçlüsü'nün 20. Yıl Özel Albümünden. Yeni Gelenek isimli albüm bu. Türkünün ismi Topal Oyun Havası. Topal Oyun Havası'nın künyesi maalesef TRT repertuarında bulunmuyor. Bu bakımdan yöresiyle ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğim... Fakat özellikle Orta Anadolu'da çok icra edilen bir türkü. Talip Özkand'a da bunu farklı bir biçimde icra ediyor. Denizli olduğu için Denizli yöresinde de icra edildiğini belki söyleyebiliriz. Zaten albüm kapağında Okan Murat Öztürk şunu not etmiş ki bu türküyü Arif Sağ icrasıyla bütün Anadolu'ya tanıttı. Ve Talip Özkand'a da farklı bir yorumla icra etti bu türküyü. Fakat biz burada hem Arif Sağan hem Talip Özkan'ın icrasına dayanarak farklı bir icra yapmaya çalıştık demiş. İki farklı icrayı dinleyen dinleyiciler de buradaki icranın farklılıklarını, o türkülerle olan aynılıklarını fark edeceklerdir. Geçtiğimiz haftalarda da Talip Özkan'dan ben sizlere dinletmek istemiştim bu topal oyun havasını fakat süremiz yetmemişti belki ilerleyen haftalarda. Şimdi bu topal oyun havasını deminde ifade ettiğim üzere Bengi Bağlama Üçlüsü'nün Yeni Gelenek isimli albümünden dinliyoruz. <Gülüyor> Bu gibi icraları gerçekten çok önemsiyorum ben. Çünkü örneğin Deli Derviş gibi ilerleyen yıllarda bu gibi icralar sayesinde topal havası diye de bir çalış üslubu geliştirilebilir belki. Ayrıca bu topal oyun havasının çok teatral bir de oyunu var. Bunun da Anadolu'nun güzel renklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Meraklı olan dinleyiciler varsa o oyunu da izleyebilirler. Şimdi sırada yine Nazlı Öksüz'ün Hasret isimli albümünden bir çorum türküsü var. Aslında kadın ağzı bir türkü değil fakat buradaki icra güzel olduğundan sizlerle paylaşmak istedim. Muharrem Coşkun'dan Yücel Paşmakçı derlemiş. Bu gibi hareketli türküler eğer garip ayağında olursa yani Hicaz makamında olursa çok ayrı bir havaları oluyor. O yüzden bu türkünün özel bir yeri de var benim için. Şimdi Nazlı Öksüz'ün yorumuyla dinliyoruz. İdenin dalları yerdedir, yerde... Altyazı Şimdi sırada birkaç tane TRT kaydı var. Bunlardan ilkini Ümit Bekiza'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Türkü Kırıkkale-Keskin yöresine ait. Keskin deyince tabii ki Hacı Taşan geliyor ilk olarak akla. Hacı Taşan'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş bu türküyü. Mi bemol ve fadiye zarzaları arızaları alıyor. Dolayısıyla Tatyan ayağında. Tatyan ayağı da bildiğiniz üzere Hüzzam makamıyla benzerlik gösteriyor. Dinleyeceğimiz bu türkünün ismi gelmemiş dünyaya sen gibi taze. Önceki yıllarda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir isimli o lezzetli kitabından bir alıntı yapmıştım ben sizlere. Lezzetli kavramını özellikle kullanıyorum aslında buradaki bağlamda yanlış olmasına rağmen. Bu kitabın Erzurum ilini anlatan kısmında uzunca bir bölüm vardı bu türküyle ilgili. O alıntıyı tekrar yapmayacağım. Ama bu kitabı hatırlatmak istedim. Meraklı olan dinleyiciler okumamışlarsa o kitabı hem bütününü okuyabilirler hem de bu türküyle ilgili o kısmı bulabilirler. Şimdi Ümit Bekiza'nın yorumuyla dinliyoruz. Gelmemiş dünyaya sen gibi taze. Müzik memes dünyaya sen Bir elde meze, bir arkiylelim ama buraya mı geldin? Aslı beyza deli yarim sen sefa geldin. Bir arkiylelim ama buraya mı geldin? Beyza yarım yrarım Sensefa geldi. gelmez gül gülden öğrenmiş anam dikene gönlümüz gülden öğrenmiş gülün dikene gönlüm Öldüm tutmaz. Birler bir ama buraya mı geldin? Aslı beza deli yarım sen sefa geldin. Birler bir ama buraya mı geldin? Aslı sen için Aslı beyza deli yarim sense ko geldin Billur piyalem burayı mı geldin Aslı beyza deli yarim sense ko geldin Bu türküdeki Billur piyalem burayı mı geldin dizesi çok hoşuma gidiyor benim Sanırım bu türkü hangi kadına yakıldıysa e, o hanım içki içmeyi seviyormuş, işreti seviyormuş yani. Bir de ünlerim ünlerim yanıma gelmez, bülbülden öğrenmiş, dikene konmaz dizeleri dikkatimi çekti benim. Şimdi stüdyoda dinlerken burada bir hayıflanma var herhalde. Yanıma gelmez dedikten hemen sonra bülbülden öğrenmiş, dikene konmaz e, ifadesi birleşince artık buradan ne sonuç çıktığı ortada. Şimdi sırada bir Ankara türküsü var. Sadık Ergun ve Adnan Şeker'den Mustafa Gece Yatmaz e, derlemiş. Soner Özbile'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Bu türkünün aslında burada icra edilmeyen kıtaları da var. Fakat ben o kıtaları sizlere aktarmayacağım. Müstehcen olmasa da cinsel içerik taşıyan şeyler var. O merak eden dinleyiciler bulup dinleyebilirler. Soner Özbile'nin yorumundan dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Evleri Var Engin. Diğer ismiyle Name Gelin. Şimdi sırada Neşet Ertaş'ın yorumundan dinleyeceğimiz türküler var. Bu dinleyeceğimiz türküleri önceki yıllarda Neşet Ertaş'ın yorumundan dinlemiştik. Fakat o kayıtlar farklı farklı kayıtlardı. Buradaki yorumlar çok farklı. Hatta Neşet Ertaş'ın bu birbirinden farklı yorumlarını ard arda dinleyerek bir program bile yapılabilir. Ne kadar lezzetli ve farklı yorumladığını gösterebilmek için. Son yıllardaki yorumlarını ben Neşet Ertaş Usta'nın pek sevmiyorum. Bu konunun uzmanları bunun bir meziyet olduğunu söyleseler de... ...ben amatör bir dinleyici olarak bunu doğru bulmuyorum. Zira Neşet Ertaş'ın bu türküleri çok farklı yorumladığı kayıtlar var. Birbirlerinden gerçekten bambaşka yorumlar. Ama türküleri hiç incitmeden söylüyor. Bir de Neşet Ertaş artık bir marka ve onun bize... ...kazandırdığı eserler için ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama tam da bu sebepten dolayı onun bize kazandırdığı eserler artık sadece Neşet Ertaş'ın malı değil. Yani neredesin seni iki farklı albümde çok güzel farklı yorumlarla e, icra ettikten sonra... ...müziğini neredeyse uzun hava formuna sokarak söylemeye artık üstadın da hakkı yok. Çünkü ne kadar Neşet Ertaş'ın türküsü ise artık bizim de türkülerimiz onlar... Bu bakımdan şimdi dinleyeceğimiz yorumlar önceki yıllarda dinlediklerimizden farklı. Farklı olmakla birlikte türküleri gerçekten incitmeyen güzel yorumlar. Bunlardan ilkini Zülüf Dökülmüş Yüze isimli albümden dinliyoruz. Ve bir Neşet Ertaş türküsü. Ayva Turunç Narım Var. <gülüyor> Benim ahuzarım var, ayva turunc narım var. Benim ahuzarım var, hep derdinden alarım. Bir vefasız yarım var, al almayı ver narı, ver narı, ver narı alarım zarı zarı. Tez günlerde göndey, ahhu oh, gözlü yarım. Ayva turunçlar bende aldı aklım yar bende hiç melhamkar eylemez yar yarası var bende al almayı verin arı alarım al, sarı sarı tez günlerde gönderin o oh, ahu gözlü yari Alba turunç neyneyim, halımı arzeyleyim Zaten bende talih yok, ta küçükten böyleyim Al almayı ver narı, ağlarım zari, zari Tez günlerde gönderin, vahoo gözlü yarim Almayı ver narı ver narı ver narı ağlarım sarı sarı tez günlerde gönderin o oh, ah bu gözü yari. Neşet Ertaş'tan dinleyeceğimiz ikinci türkü Türkü Sever Türkü Söyler isimli albümden türkünün ismi Çiçekler Ekiliyor çiçeklere kiliyor gözeli Bahçeye dikiliyor ama ne delim Nasıl delim <Gülüyor> Sen orada Sen orada delim haydi haydi böyle zor çekiliyor aman ne delim, nasıl deliyim gel yanıma sevdiğiminse ki deliyim Gözelim haydi haydi halını soramıyorum aman ne derim nasıl derim Özelim haydi haydi el atıp demiyorum ama nedenim nasıl delim gel yanıma sevdim bize gidelim. Ya da gül acı, güzelim haydi haydi. Bu ayrılık çok acı, ama neredelim, nasıl edelim? namda hayramım güzelim haydi haydi sen olursun ilacı, aman ne nasıl hası gel yanıma sevdim, bize gidelim aman ne diyelim Gel yanıma Sevdiğim Pise gidelim Bildiğiniz üzere programın sonunda Ses kaydı günümüze ulaşmış olan Halk aşıklarından, kaynak kişilerden Ya da yöre sanatçılarından Türküler dinliyoruz Bu hafta bir arşiv değeri Taşımasından öte Yöre sanatçısının icrası olması bakımından ...önem taşıyan bir eser dinleyeceğiz. Ekrem Çelebi... ...çalıp söyleyecek. Türkünün sözleri benim bildiğim kadarıyla... ...Abdurrahim Karakoç'a ait. Fakat bendeki kitaplarında bulamadım. Ki bütün kitapları yok bende. Lise yıllarında aldığım 4-5 kitap vardı. Ve yine bildiğim kadarıyla müziği de... ...Ekrem Çelebi'ye ait bu türkünün. Fakat TRT repertuarında... ...künye şöyle aktarılmış. Kırıkkale... Kaynak, Ekrem Çelebi, Derleyen, Can Etili ve Erol Parlak. Ben bu türküyü dinlemeden önce kısaca bir şeyler de paylaşmak istiyorum sizlerle. Abdurrahim Karakoç birçok şiiri bestelenmiş bir şair. Ve e, siyasi görüşü birçoğumuzun malumu. Fakat türkülerini besteleyenler ve okuyanlar genelde onun siyasi görüşünü paylaşmayan insanlar. Hatta bir gün... Sırrı Süreyya Önder bir programda bir şiirini okudu. Ve ona Abdurrahim Karakoç'un siyasi yaklaşımı hatırlatıldığında şunu söyledi. Şairdir, bizdendir. Türkiye'yi yani daha doğrusu Anadolu'yu ben bu yüzden seviyorum. Ve günümüzde kutuplaşmalar olduğu söylense de birçok problem yaşansa da, itişmalar kakışmalar olsa da Anadolu'da. Anadolu'nun aslında böyle de bir yönü var. Hatta Abdurrahim Karakoç'un çok bilinen e, Mihriban isimli şiirini Musa Eroğlu bestelemişti bildiğiniz üzere. Bir de Malatya yöresinde anonim bir e, varyantı var onun. Fakat Musa Eroğlu'nun bestelediği varyant, türkü barlarının revaçta olduğu dönemlerde vazgeçilmez parçalarından biriydi. Ve yine o türkü barlara gelen insanların çok büyük bir kısmı, Abdurrahim Karakoç'un siyasi görüşünün tamamen e, zıttında Siyasi olarak zıttında duran insanlardı. Bunları şunun için söylüyorum. Önemli olan o kişinin ya da bu kişinin siyasi görüşünden ziyade Anadolu'da böyle şeyler yaşanabiliyor olması. O yüzden Anadolu'yu seviyorum ben ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi son olarak demin de ifade ettiğim üzere Ekrem Çelebi'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Bu türkünün başka kıtaları da var fakat onları aktarmayacağım sizlere. Sözlerinde dikkatli dinlerseniz aslında gerçekten çok güzel bir şiir olduğunu e, fark edeceksiniz ya da en azından şöyle söyleyeyim benimle hem fikir olacağınızı zannediyorum. Türkü'nün ismi Can Özüm'den Besmele'yi çekince diğer ismiyle Sultanım. Bu arada bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Levent Üzümcü'ye çok teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. çekin gel can özün delbes beleyi çekin gel dil yanmazsa dünya anar sultan yanmazsa ben yanarım sultan, sultan. Ahurla bir sefere çıkınca ah bir sefere çıktım, Yol yanmazsa ben yanarım sultanım Yanmazsa ben yanarım sultanım Aşığılgı içimde doğdu zaman, aşığılgı içimde doğdu zaman. Daş yanar göz yaşım daş yanar göz yaşım yadıza. azmadeydi zaman mızrabım sazı mı dedi zaman kel yanmazsa ben yanarım sultan dil yanmazsa ben yanarım sultan Dile titrişimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Levent Üzümcüye teşekkür ederiz.